Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk 5 ayında ülkede 7.2 gigawatt gücünde rüzgar enerjisi santrali devreye girdi. Bu artış, ülkenin rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesinin 136.2 gigawatta yükselmesini sağladı. Çin, bu alandaki elektrik üretim kapasitesini 2015 yılında 33 gigawatt arttırarak 129 gigawata ulaşmıştı. Çin Enerji Yönetimi geçen yılın sonunda 2016 yılı için rüzgar enerjisinde 20 gigawattlık güç artışı hedeflemişti. Bununla birlikte yönetim tarafından Mart ayında yapılan bir açıklamada rüzgar enerjisi yatırımcılarının 2016'da devreye girebilmek üzere 30.8 gigawattlık yeni başvuru yapabileceğini duyurmuştu. Bununla birlikte rüzgar enerjisinde hali hazırda dünya lideri olan Çin, Elektrik şebekesindeki sorunlar nedeniyle bu kurulu güçten yeterince yararlanamıyor. Şebeke sorunları ülkede geçen yıl rüzgar enerjisinden sağlanan üretimin %15'ine denk gelen 34 milyar kWh'lik elektriğin kullanılamamasına neden olmuştu. Benzer sorunlar nedeniyle 2015 sonu itibariyle 16 gigavatlık rüzgar enerjisi gücü de şebekeye bağlanamamış durumdaydı. Çanakkale'nin havası en kirli ilçeleri arasında yer alan Çan'da akıllara durgunluk verecek bir gelişmeyle 4. termik santral kuruluyor. Bilimsel raporlarla hava kirliliğinin özellikle kış aylarında sağlığı ciddi olarak tehdit ettiğinin ortaya konulduğu ilçede buna karşı ne gibi önlemler alınacağı tartışılırken 4. termik santral kurulması yörenin adeta gözden çıkarıldığı izlenimini uyandırıyor. Çan'da hali hazırda 3 termik santral var. Çan Seramik Termik Santrali, 18 Mart Termik Santrali ve Çan 2 Termik Santrallerinin jeolojik olarak çukur bir alanda olan Çan ilçesinde hava kalitesini önemli ölçüde kirlettiği bilimsel olarak da raporlanmış durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ekim 2014'te yapılan Çanakkale Temiz Eylem Planı raporunda Çan'daki hava kirliliği ölçüm istasyonu verileri de ortaya konmuştu. Çanakkale genelinde bulunan hava ölçüm istasyonlarının Ölçüm aşım değerleri tablosunda 2013 yılında kükürt dioksit oranı 63 kez. Hava kirliliğine neden olan partikül maddenin oranı ise bir kez aşıldığı tespit edilmiş. 2014 yılında ise durumun çok daha kötü olduğu kükürt dioksit oranının 95 kez aşılırken partikül madde 10 değerinin ise tam 123 kez aşılmış olduğu raporda belirtiliyor. Bu durum Çanakkale Çan istasyonu hava kalitesi değerleri incelendiğinde özellikle kış aylarında kükürt dioksit emisyon değerlerinin eşik değerleri aştığı ve insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştığı tespit edilmiştir. Herhangi bir önlem alınmadığı takdirde insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşılması mümkündür diye ortaya konmuştu bu raporda. Üç termik santralin etkisiyle hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı Çan'a Yeni termik santral kurulması için Helvacı Köyü'nde halkın katılımıyla bir çet toplantısı 21 Temmuz'da yapılmıştı. Bigay Yarımadası'nda birçok demir, çelik, liman ve termik santral gibi işletmeleri bulunan İçtaş şirketi tarafından yapılacak olan Helvacı Termik Santrali Çan'ın en verimli tarım ovalarından birisi olan Helvacı Ovası'na yapılacak ki bu akıllara durgunluk veren bir durum Tarımsal araziye bir başka termik santral. İlçenin %58'i ormanlık alanken termik santral proje alanının çoğunluğu da ormanlık alandan geçiyor. Yılda toplam 2 milyar 160 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmesi planlanan santralde yakıt olarak linyet kullanılacak. Santralde saatte 210 ton kömür ve... 38 ton kireç taşı yakılacak olup santralin yılda 8 bin saat tam kapasiteyle çalışması planlanıyor. Buna göre santralin yıllık kömür ihtiyacı 1 milyon 680 bin ton. Ekonomik ömrü boyunca ihtiyaç duyulacak kömür miktarı ise 50 milyon 400 bin ton olarak hesaplanıyor. Santralde soğutma suyu olarak 2 ünite içinde saatte 16 ton, yılda ise 128 bin ton Su kullanılacak. Gerekli olan su da yöredeki su kaynaklarından veya yer altından çekilecek. Yani nereden baksanız inanılmayacak bir şey. Üstelik Çin'de insanlar rüzgar enerjisine yoğunlukla eğilirken Türkiye'de ise hala kömürün karasına yatırım yapılıyor. Uluslararası rekabetçiliği geliştirme yani URGE desteklerinden yararlanması amacıyla Günder yani Güneş Enerjisi Derneği'nin başlattığı kümelenme projesi, Yani Cluster Solar Cluster TR kapsamındaki 10 Türk firması PowerGen Distributec Afrika fuarında yer alacak. Bu güzel bir haber. En azından güneş enerjisinde bir atılım var. 18-21 Temmuz tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleşecek PowerGen Distributec Afrika her yıl büyüyen, Katılımcı sayısıyla sektördeki ulusal ve uluslararası misafirlere ev sahipliği yapacak. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir yapıya sahip tabii ki Güney Afrika. Son zamanlarda yapılan yatırımlarla bu konuda dikkat çekici ülkelerden bir tanesi olma durumunda. Günder'de yürütmekte olduğu güneş enerjisi sektörü kümelenme programıyla bu sergide yer alacak ve ülkeyi temsil edecek Türkiye'deki